rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Nurlu Sahabi Tufeyl bin Amr radıyallahu anh Kabe, Allah Teala'nın yeryüzündeki evi, ona inananların konukluğa geldiği kutsal mabed, hazret Adem'den beri yeryüzündeki tüm insanları barına toplayan beyt, hazret İbrahim'in temellerini yeniden inşa ettiği Beytullah, şimdi putların, sahte ilahların ve şirkin pençesinde kurtarılmayı bekliyordu. Kabe suskundu. Kabe kederliydi. Kabe'ye siyahlar hiç bu kadar yakışmamıştı. Kabe, tıpkı Hazreti İbrahim gibi kendisini unutulan, kaybolan aslına döndürecek seçkin insanı bekliyordu. Onu küfürden, şirkten arındırıp tekrar tevhid inancının kıblesi yapacak yüce insanı. Ve beklenen kurtarıcı zuhur ettiğinde Mekkelik kodamanlar onu hemen tanıdılar. O, son peygamber diye haber verilen elçiydi. Ama inatları, gururları ve ellerinden gideceğini düşündükleri makamları, servetleri perde oldu gözlerine, kalplerine. Hakikate kör ve sağır kesildiler. Sadece hakikati bile bile inkar etmekle kalmadılar. Onu engellemek, zarar vermek ve ortadan kaldırmak için Ellerinden gelen her şeyi yapmaktan çekinmediler Kabe her şeye karşın çevresindeki pek çok bölgeden ve kabileden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyordu Çölün sıcağına, yolların zahmetine, eşkıyalara ve susuzluğa aldırmadan insanlar Akın akın bu kutlu mabedi tavaf ediyor, adaklar sunuyor, ibadet ediyorlardı Mekke'ye o gün uzak diyarlardan bir misafir geldi Gelenin farklı olduğu her tavrından belliydi. Alımlı atının üzerinde gösterişli kıyafetleri, heybetli duruşu ve merdane bakışlarıyla gelen kişi Yemen'in devs kabilesinin önde gelen lideri tufeil bin Amr'dı. tufeil zengin ve soylu bir aileye mensuptu. O aynı zamanda şiir yeteneğiyle kabileler arasında tanınan bir şairdi kas Panayırı'nda toplanan şöhretli şairlerin başında gelirdi. Söylediği şiirleri dört bir diyara yayılır, herkes ondan övgüyle söz ederdi. Sadece Panayır zamanı değil, Kabe'ye olan sevgisi sebebiyle Mekke'ye çok sık gelirdi. Tufeil'in bu gelişi diğerlerinden farklıydı. Zira Hz. Peygamber ve Mekkeli müşrikler arasında müthiş bir çatışma yaşanıyordu. Allah Resulü davetini açıktan yapmaya başlamış ve müşriklerin düşmanlığını üzerine çekmişti. İşte Mekke'de bunlar yaşanırken tufeil tüm ihtişamı ve asaletiyle Mekke'ye geldi. Kureyş her türlü baskıya rağmen Müslümanların sayısının artmasından şaşkınlığa düşmüşlerdi. Bu yüzden... Hazreti Peygamberi tecrid etme kararı almış, Mekke'ye gelen kimselerle görüşmesine mani oluyorlardı. Tufeil'in Mekke'ye gelişiyle telaşa kapıldılar. Kureyş'in ileri gelenleri Tufeil'in Hazreti Peygamber'den etkilenip Müslüman olmasından endişeleniyordu. Zira Tufeil gibi güçlü ve yetenekli bir şairin İslam saflarına geçmesi onlar için felaket olurdu. Tufeil'in Mekke'ye girmesiyle birlikte etrafını sardılar. Onu rahat ettirebilmek için her türlü ikramı ve konforu sağladılar. Eğlence ve ziyafet sofraları hazırlayıp en güzel şekilde ağırladılar. Tufeyl'in gönlünü hoş etmek için yaptıkları iltifat ve ikramlarla adeta onu mesdettiler. Tufeil daha önce defalarca Mekke'ye gelmişti ancak hiçbir zaman bu şekilde karşılanmamıştı. Hem şaşkın hem de memnun bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Onların bu izzet ve ikramlarının bir sebebi olmalıydı. Kureyş nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Tufeil'in iyice gevşeyip rahatladığını düşünerek onu Hazreti Peygamber hakkında uyardılar. Onunla buluşmaması için Hazreti Peygamber hakkında şunları söylediler. Ey Tufeil, Sen meşhur bir şairsin. Sözüne güvenilir, akıllı bir insansın. Biliyorsun aramızdan çıkan Abdülmütalib'in yetimi, Kutlarımızı kötülüyor. Bizi kendi dinine çağırıyor. Babayı oğuldan, kadını kocasından ayırıyor. Akrabaları birbirlerine düşman ediyor. Onun sözünü işten oğul babasına bakmıyor. Ona tabi oluyor. Artık kimse birbirini dinlemeyip Müslüman oluyor. Korkarız ki bizim başımıza gelen bu ayrılık belası seninle kavminin başına da gelir. Sana nasihatimiz olsun. ''Onunla sakın konuşma. Ne ona bir söz söyle ne de onun sözlerini dinle. Anlattıklarına kulak asma. Çok dikkatli ol. Burada daha fazla da kalma ve bir an önce çekip git.'' Tufeil bir müşrikti ve Kabe'ye putları ziyaret edip onlara ibadet etmeye geliyordu. Diğerlerinden farklı düşünmesi beklenemezdi. Şöyle cevap verdi. ''Yemin ederim ki onu dinlemeyeceğim ve onunla konuşmayacağım. Kararım kesindir.'' Kabe'ye vardığında eğer onunla karşılaşacak olursam mutlaka kulaklarımı tıkayacağım. Onu dinlemek istemiyorum. Kureyş'in uyarılarıyla serseme dönmüş halde Kabe'ye geldi Tufeil. Kabe'yi tavaf edip bahsettikleri tehlikeden bir an önce uzaklaşmayı istiyordu. Tufeil Kabe'ye geldiğinde hiç beklemediği biriyle karşılaştı. Evet o Kureyş'in istenmeyen adam ilan ettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Ne kadar kaçmak ve uzak durmak istese de sözleri kulağına çalınıyordu. Hakikate kulaklarını kapatmıştı ama kalbi hala açıktı. Önce bölük pörçük gelen sesini gittikçe daha iyi duyabiliyordu. Çünkü o istemese bile karşı koyamadığı bir güç onun sesini kendisine duyurmuştu daha önce çok şiir söylemiş ve duymuştu. Şiir meclislerinin müdavimi olan Tufeil daha önce hiçbir yerde duymadığı kadar güzel sözler duyuyordu. Onlar ne harikulade, ne tesirli sözlerdi öyle. Yoksa müşriklerin dediği gibi sihir miydi bu sözler? Ama hayır, sihir olamazdı. Nice şiir sözü de işitmişti. Tufeyl kendi kendine, ben ki Devs kabilesinin ileri gelenlerinden biriyim. Ben ki şairim. Herhalde güzeli çirkinden ayırabilirim. Bu zatın söylediklerinde en küçük bir çirkinlik alameti var mı ki ondan uzaklaşayım? Bu zatın için daha yakından dinlemiyorum ki. Eğer sözleri gerçekten güzelse elbette kabul ederim. Yok eğer kötüyse reddederim. Hazreti Peygamberi namazını bitirinceye kadar dikkatle dinledi Tufeyl. Bu sözlerin ne olduğunu bilmek ve anlamak istiyordu. Kabe'den ayrılan Hazreti Peygamberi takip etmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girince devsli şair de arkasından girdi ve şöyle dedi. ''Ey Muhammed! Vallahi seni bana korkunç bir şekilde anlattılar. O kadar ki söyleyeceklerini duymamak için kulaklarımı tıkamıştım.'' Fakat Allah seni dinlememi diledi ve ben de senden çok güzel şeyler işittim. Senden duyduklarımı çok beğendim. Dinini bana anlat, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tufeyl'e Kur'an-ı Kerim okudu ve İslamiyet'i anlattı. Hazreti Peygamber anlattıkça Tufeilin kalbi aydınlanıyor, hakkın ve hakikatin menbaından kana kana içiyordu. Duymamak için kulaklarını tıkadığı bu sözler adeta ona inşirah veriyordu. Ne güzel sözler, ne güzel hakikatlerdi bunlar. Yıllardır boşuna söz söylemiş, boşuna yaşamış hissetti kendi. İşte şimdi hakikati bulmuşken ona sıkı sıkı sarılmalıydı. Tufeil hemen Müslüman olmak istediğini Allah Resulüne söyledi. Vallahi bundan daha güzel bir söz ve daha adil bir hüküm işitmedim dedi ve hemen orada kelime-i şahadeti getirerek Müslüman olmakla şereflendi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya Resulallah ben kavmim içinde sözü dinlenen bir şey. Hemen kavmime dönüp onları İslam'a davet etmek isterim. Allah'a dua et de onlara karşı tesirimi artıracak bir ayet ihsan etsin. Hazreti Peygamber, ''Ya Rabbi, onu nurlandır.'' diye dua etti. Tufeil, Resulullah'ın yanından ayrılıp kavmini İslam'a davet etmek üzere yola koyuldu. Kavuştuğu ağabey hayatı başkalarına da ulaştırmak istiyordu. Kavminin kendisini görebileceği seni denilen mevkiye geldiğinde, Anında bir nur meydana geldi. Birden heyecana kapılan tufeil Cenab-ı Hakk'a şöyle dua etti. Allah'ım, bu nuru alnımdan başka bir yere naklet. Devs kabilesinin cahilleri görüp de, dininden döndüğü için Allah, onun anında ilahi bir ceza olarak bunu çıkardı sanmasınlar. Tufeyl'in Rabbine yaptığı bu dua kabul gördü ve alnındaki nur, elindeki kamçıya kandil gibi asıldı. Tepeden kavminin arasına inerken, elindeki kamçıdan yayılan ışığı herkes birbirine gösteriyordu. O, hidayete ermiş ve bunu tüm kavmiyle paylaşmak, onların da hakkı tanımaları için hiçbir davet beklemeden tebliğ görevini üstlenmişti. İşte bu tertemiz ve hasbi duygulara karşılık olarak da, Rabbi ona bir nur ihsan etmişti. Kalbinde imanın gücü ve itminanıyla, Memleketi devse gelen Tufeyl, önce aile efradını davet etti. Onlara, alemlerin Rabbi olan Allah'ı anlattı. Onun ibadet edilmeye ve sevilmeye layık, yegane ilah olduğunu bahsetti. Resulullah'ı ve ihlasını, Rabbine olan bağlılığını, eminliğini ve alçak gönüllüğünü anlattı. İmanı ve İslam'ı anlattı. Babası hemen Müslüman oldu. Sonra annesini anlattı, eşini anlattı. Tüm hanesini anlattı. Onlar da yüceliğini ve güzelliğini idrak ettikleri bu dine hemen tabi oldular. İslam artık tüm evini doldurmuştu. tufeil sevinçlerin en büyüğünü yaşıyor, içi içine sığmıyordu. Heyecan ve samimiyetle kavmine gitti. Onlara İslam'ı ve peygamberini bıkmadan, usanmadan anlattı. Ancak kavmi söylenenlere kalplerini ve kulaklarını tıkamıştı. tufeil hiçbirine tesir edemedi. Onların içinden sadece büyük sahabi Ebu Hureyre hakkın çağrısına kulak verdi ve Müslüman oldu. Kavmi adeta taş kesilmişti. Tufeil şimdi üzüntü ve keder içindeydi. Bu insanlara ne oluyor da anlamıyorlar diyordu. Kavmi ondan uzaklaştı ve Tufeili dışlamaya başladılar. Sabrı ve gücü tükenen Tufeil bineğine binerek yola koyuldu. Belki Hazreti Peygamber, Derdine deva olacak öğütler verirdi kendisine Hem Hazreti Peygamber'i yeniden görmek Kavmini anlatmak için yeni şeyler öğrenecekti Uzun yollar kat ettikten sonra Mekke'ye geldi Hemen Resulullah'ın evine koştu Kavminin durumunu anlattı ona O kadar kederlenmiş ve kızmıştı ki Şu sözler döküldü dilinde: Ey Allah'ın Resulü Devste zina ve faiz bana karşı galip geldi Allah'a dua et devsi helak etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini semaya doğru kaldırıp, Allah'ım devse hidayet ver. Onları Müslüman et. Duasını duyunca tufeil dehşete düştü. O dua etmesini istiyordu ama Hazreti Peygamber bu azgın kavme dua ediyordu. tufeil onun alemlere rahmet olarak gönderildiğini anlayacaktı onun savaşın değil, barışın ve selametin peygamberi olduğunu anlayacaktı. Hazreti Peygamber, daha sonra kavmine İslam'ı nasıl bir üslupla anlatması gerektiğini öğütledi. Kavmine dön, onları davet et ve onlara yumuşak davran. Tufeyl radiyallahu anh, Hazreti Peygamber'in yanından adeta bir kuş gibi hafiflemiş, Ruhu huzur ve barışla dolmuş bir şekilde ayrıldı. Merhametli ve şefkatli bir peygambere ümmet olduğundan dolayı Cenab-ı Allah'a hamd etti. Tekrar uzun yolları aşarak kavmine döndü. Hazreti Peygamber'in tavsiyelerini harfiyen uyguladı. İnsanları güzellikle, yumuşaklıkla İslam'a davet ediyordu. Onlara kızmıyor, istem etmiyor, sabırla anlatıyordu. Tufeil emeklerinin karşılığını almaya başlamıştı. Bir zamanlar kendisini kovan, dinlemeyen kavmi, Hazreti Peygamber'in duasının tecellisi ve Tufeil'in sevgi dilinin tesiriyle İslam'a giriyordu. Hazreti Peygamber, Hayber'in fetini gerçekleştirdiğinde, Devs kabilesinden muhteşem bir kalabalık Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi. 80 aile tekbirle, tehlillerle Hazreti Peygamber'in önünde oturarak, Arda arda biat ettiler. Neredeyse kavminin tümü oradaydı. Tufeil yüzlerce kişinin hidayete ermesine vesile olmuştu. Onun için bundan büyük saadet düşünülemezdi. Sevinçle karışık bir dalgınlıkla ufuklara baktı. Aklına Hazreti Peygamber'den kavmini helak etmesini istediği o anı geldi. Halbuki Hazreti Peygamber onların hidayete ermesi için dua etmişti. Ve işte bugün... O duanın bereketiyle yüzlerce kişi İslam'ın nuruyla aydınlanmıştı. Onun gibi muhabbet erleri sayesinde niceleri İslam'ın aydınlığında buluşmuştu. Her biri yıldız misali rehber olmuş, önder olmuş, aydınlatmıştı gönülleri. Salatü selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun Aziz ve Pak ailesine,